Aziz Millar Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, aziz dostlar. 1980'li yılların sonları, 90'ların başları, Türkiye'de bir özel televizyon, radyo çalışmaları başlarken, neredeyse her ilden değil, belki de her ilçeden mantar biter gibi radyolar, televizyonlar çıkmaya başladı. Yayın yapıyorlar, ve özel televizyonların radyolarını önünü açmaya çalışıyorlar. İşte bugünlerde Denizli'mizde ilk defa dindar insanlar diye ifade ettiğimiz güzel insanların bir çalışması sonucunda Bizim İller Radyosu'nun kurulduğunu duyduk O ne heyecandı O ne mutluluktu derken 1993 yılında Üniversiteyi bitirdiğimizde, 1994 yılındaki başlarına doğru o dönemin müdürlüğünü yapan Mustafa Öselmiş hocamla görüştükten sonra Bizim İller Radyosu'nda çalışmaya karar verdik. Böylece yayın hayatımızda ilk defa bir çalışmayla başlamış olduk. Ve Bizim İller Radyosu o gündür, bugündür. Biz onun yanındayız. O bizim yanımızda. Tabi aradan yıllar geçti. Kulağımız hep ondaydı. Gönlümüz hep ondaydı. Ara ara aslında program yapıp burada hizmet etmeye de gayret etmeye çalıştık ama nasip bugün neymiş? Artık bugünden itibaren Allah nasip ederse siz kıymetli dinleyicilerimizle beraber haftada bir gün cumartesi günleri saat 15'te Eğitim üzerine konuşmalar yapacağız. Uzun yıllar eğitimcilik ve eğitim idareciliği yaptıktan sonra bu bilgilerimizi, tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya, sizden gelecek olan fikir, tecrübe ve sorularla zenginleştirerek bu programımızı devam ettirmeye inşallah gayret edeceğiz. Rabbim nasip ederse. Kıymetli dostlar, eğitim çalışmamızın büyük kısmı İmam Hatipler'de geçti. Bugün de halen Server Gazi Anadolu İmam Lisesi'nde okul müdürü olarak çalışan ve oradaki öğrencilerimize 24 saat üzerinden verimli olmak için gayret sarf eden ekibimle beraber, bu tecrübelerimizi Allah nasip ederse sizlerle paylaşmış olacağız. Sevgili dostlar, Eğitim şart dediler. Madem eğitim şart, biz de bizim iller radyosu olarak eğitim serisi bir şekilde yavaş yavaş sizlerle, dinleyicilerimizle, Öğrencilerimizle, velilerimizle, dostlarımızla paylaşalım. Avuz ettik dedik. Önce tanımından başlayalım. Sahi eğitim ne? Büyüklerimiz buna terbiye derlerdi. Hatta bugün hala Milli Eğitim Bakanlığımızın en temel kurumu, kurulu beyin takımı diye ifade ettiğimiz, talim ve terbiye kurulu, diye isimlendirdiğimiz, ve milli eğitimin, bütün planlarının merkezi anlamda, planlandığı bir kurul vardır. Talim, öğretmen, öğretmek, öğretim, terbiye, eğitim diye, Türkçe'ye çevrilmiş. Aslında, terbiye, Eğitimin tam karşıtı değil. Terbiyede daha geniş sınırlar var. İşin içerisinde psikolojik eğitimi var, manevi eğitimi var, ruhi eğitimi var. Ama eğitim deyince dar kapsamlı, daha çok fiziksel anlamda bir eğitimden söz konusu. Bir kişi ya da topluma kazandırılmak, verilmek istenen bilgi, beceri Davranışların ehil insanlar tarafından, belli bir müfredat çerçevesinde ve bazı araçlar da kullanarak verilmesine öğretim diyoruz. Tanımı bu. Eğitim ise işte bu kişilerin davranışlarında beklenen sonuçların oluşmasını amaçlayan süreç demektir. Bu sürece de biz eğitim diyoruz. Aslına bakarsak, ne öğretim eğitimden ayrılabilir, ne de eğitim öğretimden ayrılabilir. Bunlar etle tırnak gibi iç içe geçmiş iki tane kavram. Bildiğimiz eksiklerden birisi, bunu hep konuşuruz, deriz ki okulda, Öğretilmiyor, eğitilmiyor, işte okulda eğitiliyor, öğretiliyor gibi. Halbuki eğitim ve öğretim süreci sadece okulda değildir. Buna bizim kültürümüzde beşikten mezara diye ifade edilir. Beşikten mezara. Eğitim, öğretim her yerde ve her yaşta olmalıdır tabii her yaşta hepimiz öğrenci olmuş oluruz bu halde hepimiz öğretmen olmuş oluruz benim öğrencilerim aynı zamanda öyle bir zaman geliyor öyle bir şart geliyor ki bana öyle güzel eğitim öğretimde bulunuyorlar ki onlardan hayat içerisinde öyle güzel bilgiler tecrübeler öğreniyorum ki onlar benim hocam oluyor ama ekseritte tabii onlar bizim yaşımızdan ve öğrendiğimiz o bilgilerden faydalanmak için gayret sarf ediyorlar. Onlara ekseritte biz öğrenci diyoruz, kendimizi öğretmen diyoruz ama yer geliyor, zaman geliyor, biz onların öğrencisi durumuna düşüyoruz. Burada yaşımızın, makamımızın, mevkimizin ne olduğu hiç de önemli değil. Belki de Bundan dolayı onlara çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, terbiye dediğimiz zaman biz buna Arapçada raba ve köküne dayandığını görüyoruz. Raba ve bir şeyin nema bulup artması, yüksek bir yere çıkılması, şişip kabarması anlamında görüyoruz. Bu rabbe ve kökündeki fiili tef'il babına koyduğumuzda, Arapçadaki tef'il babına koyduğumuzda bir şeyi büyütmek, yetiştirmek anlamına geliyor. Şuç bizim için çok önemli. Rabbimizin sıfatlarından birisi Rabb'dir. Onun için biz Rabbül Alemin deriz. Fatiha, ilk suremiz olan Fatiha suresinde de hassa buna dikkat çeker. Ve Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbül Alemin der. Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Ne demek buradaki Rab ifadesi? Biraz önce bahsettik. Yetiştiren Büyüten, düzenleyen, kanunlaştıran, kurallaştıran anlamına geliyor. Alemlerin düzenini kuran o. İşte en büyük terbiyeci, mürabbi, eğitimci bizzat Allah Azze ve Celle. Yarattığı her şeyi öyle güzel terbiye etmiş ki. Bakar mısınız şu anda... Gözlerimiz de yeryüzüne bakıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz, eşyaya bakıyoruz. Ama kirpiklerimizi öylesine zaman yerleştirmiş ki görmemize hiçbir engeliyet olmadığı gibi daha biraz daha ileri gidip gözlerimizin korunmasına, daha iyi görmemize sebep oluyor. İşte bu bir mürebbiyliktir. Hayvanların kainattaki bütün varlıkların, ağaçların, kendi içerisindeki düzenlerini hayat sürerken yaşaya geldikleri o güzel intizam düzenleri işte Rabbül Alemin bu vasfıyla biz öğrenmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, aklı, gönlü, ve sorumluluk duygusu gelişmiş insan ancak eğitim aracılığıyla ortaya çıkar. Aklı gönlü ve sorumluluk duygusu gelişmiş insan demektir eğitilmiş insan demek. Bunlardan birisi eksik olduğu zaman maalesef biz ona doğrucası eğitim diyemiyoruz. Evet Aklımızla birçok doğruyu yakalayabiliriz. Birçok bilgiyi öğrenebiliriz. Ancak öğrendiğimiz bilgiler bizi her zaman kurtuluşa götürmez. Eğer o öğrendiğimiz bilgiler gönlümüze inmiyorsa. Gönlümüze inmiş olması bir derece daha üstün duruma düşürür o bilgiyi. Lakin eğer sorumluluk duygusunu üstlenemediysek o zaman yine bizim eğitilmişliğimizin çok bir anlamı kalmayacak. Çok basit bir örnekle, bugün hayatımızda yaptığımız o kadar çok yanlışın farkındayız ki. Ama bire bile bu yanlışlar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu bilgiler bizim gönlümüze yanlış olarak oturmadı. Bu gönlümüze otursa bile, sorumluluk olarak sırtımıza yüklenmedi. Hepimiz bu toplumda, bu caddelerde, bu şehirde yaşıyoruz. Çok basit bir misal olsun diye söylüyorum. Yediğimiz bir çikolatanın ambalaj kabuğunu, yediğimiz bir meyvanın kabuğunu maalesef yaşadığımız bir kenara, bir yere, yola, yola, Caddeye atıyoruz, bırakıyoruz. Yani en böyle sorumlu olanlarımız birazcık daha kenara bırakıyorlar. Halbuki yarın yine ben geçeceğim o sokaktan, o caddeden. Biraz sonra yine ben oturacağım orada. Yine ben yaşıyorum orada. Ve yarın o attığım ambalaj atığını, kabuğu ya da peçeteyi, neyi attıysam Onları ben göreceğim. Göz zevkim bozulacak. Ondan sonra başlayacağım. Bu şehrin belediyesi yok mu? Bu işte sokağın çöpçüsü yok mu? Bu sokağa bakan yok mu? Niye bizim buralar böyle pis? Demeye başlayacağız. Halbuki bu 1-2-3 kişinin bu şekildeki yaptığıyla kirlenmiyor. Maalesef toplumumuzun büyük çoğunluğu, bu kirli hayat tarzına alışmışız. Halbuki hepimiz biliyoruz ki bu yanlış. Halbuki gönüllümüzden geçiyor ki bizim yaşadığımız yer tertemiz olsun. Ama sorumluluğumuzu nedense bir tür üstümüze üstlenmiş olmuyoruz. Sevgili Bizim binler Radyosu dinleyicileri, Atalarımızın bu hususta, ...çok güzel ifadeleri var. Mesela onlardan bir tanesi şu. İnsan, yedisinde neyse, yetmişinde odur. Bunu çok sık kullanırız biz. Evet, yedisinde neyse, yetmişinde odur. Bugün eğitimciler, psikologlar, kişisel gelişim uzmanları... ...vermiş oldukları seminerlerde, konferanslarda... ...bunu hasreten dile getirirler. Derler ki... ...insan eğitimi... ...çocuk eğitimi... ...en fazla... ...altı yaşına kadar... ...birazcık daha zorlarsanız... ...yedi yaşına kadardır. Artık ondan sonra... ...insan karakteri oturmuştur... ...ve siz onu kolay kolay... ...değiştiremezsiniz. Bugün... ...bu insanların söylediklerini bizim atalarımız yüzyıllar öncesinden tespit etmişler. Ve bunu bilimsel olarak değil belki ama çok güzel, muntazam bir ifade olarak yedisinde neyse yetmişinde de odur ifadesini kullanmışlar. O zaman bize düşen çocuklarımıza yedi yaşından önce karakter gelişimini vermek, eğitimlerini önemsemek, onlara ta 70 yaşına kadar yaşayabilecekleri bütün teferruatı ana maddeler halinde vermek. Halbuki bugün bizler bu konuda çok rahatız. Her ne kadar bilim adamlarımız bizi uyarsa, kişisel gelişim uzmanlarımız bizi uyarsa, din alemlerimiz bizi uyarsa da bizler hala bildiğimiz okumaya devam ediyoruz. Veli toplantılarından hatırlıyorum. Çok defasında velilerimize aman ha bakın geç kalıyorsunuz. Geç kalıyorsunuz. Çocuklarımıza Yaşlarına göre eğitim vermeyi unutmayın İhman etmeyin Din eğitimi Çok küçük yaşlarda verilmesi gerekir Diye uyarmamıza rağmen Onlar Şu cümleyle bize cevap veriyorlar Hocam Acele etmeye gerek yok Niye bu kadar acil diyorsunuz ki Çocuklar Dini severek öğrensinler Onun için de kendileri tercih etsinler Onun için de Şöyle bir liseyi bitirsinler, 18-19 yaşına gelsinler, hayatı görsünler ve kendileri tercih ederek öğrensinler. Kıymetli dostlar, tekrar hatırlatmış olalım. 7 yaşına kadar çocuklarımızın karakter yapısı oluşmuş oluyor. Peki ne zaman başlamalıyız bu eğitime? Nereden başlamalıyız? Yine atalarımız bunu öylesine güzel özetlemişler ki bir kitap yazılabilecek kadar önemli bir cümle söylemişler. Derler ki sütle giren kefenle çıkar. Demek ki eğitim anne sütünün kullanıldığı dönemde başlar. Hatta büyüklerimiz biraz daha geri çekerler bunu. Ki ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler de buna işaret ederler. Derler ki, kiminle evleneceğinizden başlar çocuk terbiyesi. Kiminle evleneceğinizden başlar. Hepimizin bildiği meşhur bir hikaye vardır. İmam-ı Azam, Ebu Hanefe Hazretleri'nin hayat hikayesi. Hepimiz bunu biliriz, anlatırız, çocuklarımızla da paylaşırız. Ama bu hikayeden bize düşen nedir noktasında maalesef çoğu zaman hissemizi almayız. Bir delikanlı bir gün çay kenarından geçerken çay suyunun bir elmayı getirdiğini görür. Onu görünce nefis ya bu canı çeker ve o elmayı alır tam ısırdığı vakit aklına gelir der ki, peki bu elma benim mi? Bu elma benim mi? Bu elma bana ait mi? Hayır, o zaman ben bunu niye ısırdım? Bir vicdan muhasebesi başlar, nefis muhasebesi başlar ve elmanın hangi taradan düşebileceğini takip eder, Gider, tarla sahibini bulur. Tabi bugünün şartlarına bunu anlamak çok mümkün değil. Ama bundan 1200 sene önce olmuş olayı o günün şartlarını değerlendirdiğimizde, meyvecılığın, sebzeciliğin bu kadar gelişmediği bir dönemi düşündüğünüzde, o elmanın hangi tarladan düştüğünü tespit etmemiz çok da zor olmayacaktır. Neticede tarla sahibini helallaşacak ama tarla sahibi Hakkını helal etmez. Çünkü bu kadar temiz bir insanı, Doğrucası o da kaçırmak istemez. Tanımak ister. Ve bir müddet, Kendi emrinde çalışmasını ister. Tamam der delikanlı. Yeter ki hakkını helal et. Hani biz hep söylüyoruz ya, Kul hakkı, aman ha kul hakkı. Kul hakkı derken, Maalesef, Bizim karşımızdakilerin üzerindeki hakkını düşünüyoruz da karşımızdakilerin bizim üzerimizdeki haklarını nedense hep unutuyoruz. Hani ayet-i kerime bize o noktada bir uyarıda bulunur ya, siz kendi nefislerinizi unutuyorsunuz da başkalarına mı nasihat ediyorsunuz? Siz kendi nefislerinizi unutuyorsunuz da başkalarına mı öğüt veriyorsunuz? Ve delikanlıyı tanımak isteyen bu tarla sahibi bir müddet onunla beraber çalışır. Ve sonunda delikan der ki artık eğer cezam bittiyse izin isterim. Tamam der. Bir şartla. Bir şartım daha var. Hakkımı helal etmem için. Nedir o? Benim bir kızım var. Gözü Gözü kör görmüyor. Ama ayağı topal, yürüyemiyor. Kulağı sağır, duyamıyor. Dili konuşamıyor. Bu kızımı da almak şartıyla hakkımı helal ederim. Evet, bu kızı da almak şartıyla deyince delikanlı biraz düşünür ama kul hakkı her şeyden önceliktedir. Madem bu şartla hakkını helal edecek başka çarem yok der. Ve tamam der. Anlıyor muyuz? Kul hakkının ne kadar önemli olduğunu. Düğün günü olur. Artık evlenecekler. O güne kadar da görmemişlerdir birbirlerini. O gün bir de ne görsün? Gözü görmüyor denilen Kulağı duymuyor denilen, ayağı yürümüyor denilen kız aslında çok güzel, her şeyi sağlam, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli ve itiraz eder delikanlı. Yanlış oldu galiba. Hani siz bana gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili konuşmuyor, ayağı yürümüyor demiştiniz. Evet, evet oğlum öyle benim kızım. Gözü görmüyor dedim. Çünkü şu ana kadar hiç haram görmedi. Kulağı duymuyor dedim. Çünkü şu ana kadar kulağı hiç haram duymadı. Haram şeyler dinlemedi. Dili konuşmuyor dedim. Çünkü şu ana kadar kızımın dili yanlış, yalan, haram işler konuşmadı. ifadeler kullanmadı. Ayağı yürümüyor dedim. Çünkü benim kızım şu ana kadar haram bir yere gitmedi. İşte bu iki genç evlenirler ve bu delikanlılardan dünyanın en muhteşem insanı Ebu Hanife İmam-ı Azam doğar. Kıymetli radyomuzun dinleyicileri. Sütle giren kefenle çıkar derken işte o kiminle evlendiğimizden başlayarak o babanın ve annenin yedikleri, dinledikleri, niyetleri, planları, tuzakları, bunun hepsinin ana rahmendeki çocuğa nasıl etki ettiğini bugün biz bilimsel olarak da ispat etmiş olduk. Evet dedelerimiz bunu bilimsel olarak bilmiyorlardı belki ama okudukları ayetlerden Dinledikleri hadis-i şeriflerden bu sonucu elde etmişler idi. Hep şunu söyleriz biz. İlk terbiye ocağı, eğitim ocağı ana kucağıdır. Analarımız, babalarımız bizi öyle eğittiler ki sonra gün geldi, zaman geldi, topluma bizi emanet ettiler. Okullara öğretmenlere emanet ettiler. Onlar da görevleri gibi görevlerini yerine getirdilerse bu güçler bir araya geldiyse o zaman imam azamlar ortaya çıktı. İmam Şafiler ortaya çıktı. Ebu Hanefiler ortaya çıktı. Ama eğer bu güçler bir araya gelemedi. Toplum farklı şeyler öğretti. Anne baba farklı şeyler öğretti. Okul farklı şeyler öğretti ise bu çatışmadan bu çelişkilerden maalesef çocuklarımız bunalımla karşımıza çıkmış oldular. Bugünkü nesil işte bu bunalım neslinin en güzel ifadesi. Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatının da Rab olduğunu biraz önce bahsettik. Kıymetli dinleyenlerim. Allah peygamberleri de zaten terbiyeci olarak seçmiştir. Peygamberlerin gayesi insanları terbiye etmektir, eğitmektir. Ve yetişen yeni neslin sorumlularının en mühim vazifelerinin de terbiye, eğitim olduğunu bize hatırlatmıştır. Bu eğitim esnasında Beş temel sorumuz var. Ben kimim? Ben neredeyim? Ben ne yapıyorum? Ben niçin yapıyorum? Ben nasıl yapıyorum? Ben kimim? Neredeyim? Ne yapıyorum? Niçin yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Bu beş esaslı soruya Cevap bularak kapıyı açmış oluyoruz ve yavaş yavaş bu anahtarlak açmış olduğunuz kapıdan o müthiş ilim sarayına giriş yapmış oluyoruz. Şunu hep söylüyoruz. Eğitim Türkiye'nin geleceğini inşa etmektir. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Söylüyoruz ama geleceğimizin nasıl olması noktasında ortak bir hedefimiz, gayemiz olmadığı için çocuklarımızı doğrucası nereye yönlendirdiğimizi tam tespit edebilmiş değiliz. İnsan varlığın kalitesini yükseltmek için eğitim mutlak gerek. Eğitim mutlaka bizim ana gündemimiz olması gerekiyor. Eğitim bizi şekillendirmesi gerekiyor. Hani ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim Sıbğatullah Ve men ehsenu minallahı sıbğah Der Allah'ın boyası Allah'ın boyasından daha güzel bir boya var mı sahi? Allah'ın boyasından daha güzel bir boya var mı? O zaman aldığımız eğitim, terbiye bizi Allah'ın boyasıyla boyaması lazım davranışlarımızı elimizi, gözümüzü kulağımızı, dilimizi saçımızı, her şeyimizi Allah'ın boyasıyla boyadığımız sürece biz eğitimi mükemmelleştirdik demektir elhamdülillah hep şununla övünüyoruz devlet ricalımız ilim adamlarımız hep şununla övünüyorlar genç nüfusumuz var zenginlik demektir bu genç nüfusu iyi değerlendirmemiz lazım Allah bunu bize sermaye olarak vermiştir al işle bunu diye oku oku oku ve ilimle irfanla yükselt bu delikanlıları gençleri demiştir o zaman bize düşen medeniyet inşa etmektir bu gençleri medeniyet yolunda değerlendirmektir. Allah nasip ederse, önümüzdeki haftaki konuşmamızda da, bu gençleri yetiştirirken kimlerin sorumlulukları var, ne kadar sorumlulukları var, hangi sorumlulukları var, bunları beraberce değerlendirmiş olacağız Rabbim nasip ederse. Radyonuzun başından ayrılmamanız dileğiyle.